Yani inşallah e, en azından kendisini öğretsinler 14 yaşında. Belki de biliyordur. E, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi Kul adu bir Rabbil felak, kul adu bir nas. okusun. E, i̇nşallah mutlaka bunun faydası olacaktır. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Hazreti Peygamber bu iki sure inmeden önce yatmadan farklı dualar okurdu. Ama bu iki sure indikten sonra artık yalnızca bunları okumaya başladı. Ve hatta üç defa okurdu Hazreti Peygamber. İhlas suresini okur. Felakvanas surelerini okur. Daha sonra eline üfler. Ve onu vücudunun elinin yettiği kadar her tarafına sürerdi. Ve bunu üç defa tekrarlardı. Bunu yapsınlar inşallah. Ayetel kürsüye okusunlar. Yine Hazreti Peygamberin Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadisinde üç defa ayetel kürsüye okumanın mutlaka efendim şerlerden, kötülüklerden muhafaza diyeceğine dair rivayetler, hadisler var. Ve yine şu şunu yapmak mümkün. Sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Amr vardı. Abdullah İbni Amr. Mesela bu zat e, efendim, Hazreti Peygamber'in bu konudaki dualarını öğretirdi. E, öğrenemeyenler için yazardı. Onu boynuna asardı. Yani cevşen dedikleri şeyler var. Ayet-el kürsüyü yazıp, Felakna surelerini, ihlas surelerini yazıp boyuna da asmak mümkündür. İfade ettiğim gibi esas olan okumaktır. Kişinin kendisinin okuması, annesinin babasının okuması. Ama bunun yanında da e, bildiğimiz şekilde sadece ayetleri ihtiva eden bir yazının, Güzelce bir müşambaya sarılıp boyuna asılmasında da fakihler genel itibariyle bir sakınca görmemişler. Bunu da denemek mümkündür.